bu akide üzerine yaşamayı ve bu akide üzerine ölmeyi hepimize nasip etsin. Evet, bugünkü dersimiz akide'de isim ve sıfat ile devam edeceğiz inşallah. Bu en güzel isimlerin en yüce sıfatların Allah'a ait olduğuna kesin olarak inanma demektir. O bütün kemal sıfatlara sahip her türlü noksan sıfatlardan beridir. Allah Azze ve Celle bu özelliğiyle bütün varlıklardan ayrılır ve eşsizdir. Yani Allah Azze ve Celle ne yaratmışsa kendisine muhtaç olarak yaratmıştır. Ama kendisi hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne yaratmışsa o yaratılan her şey eksiktir ve noksandır. Allah Azze ve celle ise bütün sıfatlarında kemal sıfatlarına sahiptir, her türlü noksanlıktan beridir. Ehli sünnet vel cemaat Rabb'ini Kur'an ve Sünnette geçen sıfatlarıyla tanır. Onu kendi zatını nitelendirdiği sıfatlarla nitelendirir. Lafızları bağlamlarından koparıp manalarını değiştirmezler. Onun isimlerinde ve ayetlerinde haktan meyletmez sapmazlar. Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında verdiği bilgileri herhangi bir temsil, tekkif yani keyfiyetlendirme, tatil, yani Allah'ın sıfatlarını kabul etmeme yahut bazılarını kabul edip bazılarını kabul etmeme kapalı inşallah. Veyahut tahrif, nasları lafzen veya mana itibariyle değişikliğe uğratıp onu zahir anlamından uzaklaştırma veyahut tahrif yoluna sapmaksızın aynen kabul eder. Kardeşlerim isim ve sıfat tevhidinde şu kelimeleri güzel anlamamız gerekiyor. Tatil, tahrif, tekyif ve temsil. Ehli sünnet vel cemaat tahrifsiz, tahtil, tatilsiz, tekyifsiz ve temsilsiz isim ve sıfatlara iman eder. Aleyküm Hani selam. Selam. Evet, tatil Allah'ın sıfatlarını kabul etmeme yani iptala gitme tahrif, nasları sen veya mana itibariyle değişikliğe uğratma tekyif, sıfatların mahiyetlerinin nasıl olduğunu açıklama, temsilse bir şeyin her yönden diğerine benzediğini iddia ederek Aynısını olduğu gibi kabul etme. Ehli Sünnet ve cemaatsa bunlarsız Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarına iman eder. Ehli Sünnet'in bütün bunlarda uyduğu kural Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitendir ve görendir. En güzel isimler Allah'ındır. O halde bu isimlerle ona dua edin. Onun isimleri konusunda ilhada sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir. Şura 11 ve A'raf 180. ayetler. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Ehli sünnet vel cemaat Allah azze ve Celle'nin sıfatlarının keyfiyeti konusunda sınırlamalar ve belirlemelerde bulunmazlar. Çünkü o bu konuda bize herhangi bir bilgi vermemiştir. Hiç kimse de kendi kendine Allah'tan daha iyi bilecek durumda değildir. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 140. ayetinde de ki siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Yine artık Allah'a bir takım benzerler icat etmeyin. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Nahıl 74'te. Yüce Allah'tan sonra Allah'ı onun peygamberinden daha iyi bilecek başka kimse yoktur kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında O kendi heva ve hevesiyle konuşmaz. O kendisine vahy edilen bir vahiyden başka bir şey değildir, diyor ayet-i kerime. <gülüyor> bari, aleyküm selamlarım. Ehl-i sünnet vel cemaat, Allah Azze ve Celle'nin, kendisinden önce hiçbir şeyin var olmadığını, ilk, kendisinden sonra hiçbir şeyin bulunmayacağı son, kendisinin üstünde hiçbir şeyin olmadığı zahir, kendisinden hiçbir şeyin bulunmadığı, batın olduğuna inanır. Aleykümselam benmutur hoş geldin. Evet. O ilktir, sondur, zahirdir, batındır. O her şeyi bilendir. Yine ehli sünnet vel ve cemaat inanır ki kardeşlerim, Allahü Teala'nın zatı diğer zatlara benzemez. Sıfatları da aynı şekilde başkalarının sıfatlarına benzemez. Çünkü onun adaşı, dengi ve eşi olabilecek hiçbir varlık yoktur. O yarattığı varlıklarla kıyas edilemez. Bu bakımdan onun kendi zatı hakkında söylediği şeyleri ehli Sünnet ve Cemaat aynen kabul eder. Hiçbir benzetme yapmazlar. Onu herhangi bir şeye benzetmekten tenzih ederler ve hiçbir sıfatını da inkar etmezler. Allah-u Teala'nın kendisi hakkında söylediği şeyleri kabul ederlerken herhangi bir benzetmeye kalkışmazlar. Onu noksan sıfatlardan tenzih ederken onun kendi zatını nitelendirdiği sıfatların hiçbirini inkar etmezler. Evet kardeşlerim, Rabbim hepimize anlayış versin. Ama yaşamış olduğumuz toplum öyle hale gelmiş ki Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu akıl nimetiyle Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını anlamaya çalışmışlardır. Kimi bir eşyaya, kimi bir taşa, kimi bir kadına, kimi kabul etmiş, kimi inkar etmiş, kimi birine özdeştirmiş, kimi de bir şeyler demiş. Allah Azze ve Celle kendisini bize nasıl vasfetmişse, Resulü da nasıl bildirmişse biz o şekilde alıp iman etmek zorundayız. Bukhari'nin talikinde gelen bir rivayette Allah kendisinden razı olsun. İbni Abbas'a sen Rabbini nasıl tanıdın diye bir soru soruluyor. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Sorulan soruya İbn Abbasın verdiği cevaba bakın. Sen Rabbini nasıl tanırsın? Soru bu. İbn Abbas'a kim dinini reyle, kıyasla, akılla öğrenmeye çalışırsa ömrü boyunca eğri büğrü yollardan kurtulamaz. Ben Rabbimi kendini kitabında nasıl tanıtmışsa. Resulü da sünnetinde nasıl bildirmişse o şekilde alır hiçbir tatilini, tahrifine tekkifine, temsiline gitmeden olduğu gibi kabul ederim diyor. Allah onlardan razı olsun. İşte ehli sünnet vel cemaatın itikadı budur kardeşlerim. Allah her şeyin kuşatıcısıdır. Her şeyin yaratıcısıdır. Her canlının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 uygun olarak keyfiyeti üzerinde yorum yapmaksın inanırlar evet kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin zatının ve sıfatlarının keyfiyetini yani nasıllığını düşünmek asla caiz değildir Allah arşa istiva etmiştir arşın üzerine istiva ve ulu, Allah hakkında onun celaline yakışır şekilde kabul ettiğimiz iki sıfattır. Ehl-i sünnet, istifa, istiva kelimesinin açıklamasını karar kılma, yüce olma, yükselme, yukarı çıkmak olarak açıklamıştır. Ama hiçbir zaman tefsirine gitmemişler, istiva malum Keyfiyeti bizce meçhul, inanmak dinin gereği, soru sormaksa bidat demiştir. Ve bu konuda konuşanları bidatçı ilan etmişlerdir. Allah Azze ve Celle kitabında Araf 54'te, Yunus 3'te, Rad 2'de, Taha 5'te, Furkan 59'da, Secde 4'te, Hadit 4'te bu sıralamayı bizlere bildirmiştir. Yani Arslan alakalı gelen meseleler bu ayetlerdedir. İstiva malum, keyfiyeti meçhul, inanmaksa nedir? Vaciptir. Yani bu bizim itikatta Yapmamız gereken harekettir. Ehli Sünnet vel cemaat, kürsü kürsüyle arşın hak olduğunda, bunda şüphe olmadığına inanırlar ve itikat ederler kardeşlerim. Evet. Ehli Sünnet vel cemaat Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva ettiğini, yedinci yerin en dibindeki her şeyi de bilir demişlerdir.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 Arşın dışındaki diğer varlıklara da muhtaç olmaktan münezzehtir. Şanı yüce olan Allah bundan daha çok yücedir. Üstelik arş da kürsü de onun kudret ve egemenliği ile taşınan iki varlıktır. Allah hepimize anlayış versin kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarıyla alakalı bilmemiz gerekenlerdir. Allah Azze ve Celle, Adem'i iki eliyle yaratmış ve onun her iki eli de sağdır. Onun iki eli, kendisini nitelendirdiği gibi açıktır, dilediği gibi infak eder. Allah Azze ve Celle, May'da 64'te diyor ki, Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Kendi elleri bağlandı ve söyledikleri sözden ötürü lanetlendiler. Hayır Allah'ın iki eli de açıktır dilediği gibi verir. Bakın saat 75'te Ey iblis iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan nedir? Evet. Allah kendisini nasıl vasıflandırıyorsa biz de o şekilde ne yaparız? iman ederiz. Alo. Aleyküm selam var Amutullah. Allah razı olsun. Yiyeyim. Sen nasılsın? Hı hı.